Kıymetli izleyicilerimiz, hayırlı akşamlar. Söz Hakkı programımıza hoş geldiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Övgüye bir tek layık olan Allah'tır. Dünyada, ahirette, sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Allah'tır. Övülmeye layık olan Allah'tır. Övme hakkı olan da Allah'tır. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa, kim Allah'ın esmasıyla güzel olduysa, güzel yaptıysa o övgeye layıktır. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde layık olan Allah'tır. Salatu selam Allah'ın nebisinin Resulünün üzerine olsun. Onun ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Allah nasip ederse her pazar doğru bakış, doğru tercih söz hakkı programımızda hep beraber olacağız inşallah. Söz hakkı programımızda Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. İnşallah ona sorularımız olacak. Siz kıymetli Seyircilerimizden sorularınızı internet üzerinden bekliyoruz inşallah. Ekranda internet adresimiz bulunacaktır. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. İnşallah Efendimiz'e soruları yöneteceğiz. Öncelikle Efendimiz'e hoş geldin demek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? Hamdolsun Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizdeyiz inşallah. Evet. Efendim öncelikle ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Doğru bakış, doğru tercih nasıl olmalıdır? Herkese göre mutlaka bir bakış vardır. Herkes gönlündekiyle bakıyor. Nasıl anlamışsa öyle bakıyor bilgisine göre, ilmine göre, marifetine göre, anlayışına göre bakıp kararı da öyle veriyor, tercihini de öyle yapar. Ama doğru bakış deyince, doğru tercih deyince bütün Allah'ın kullarına düşen önce Allah'a göre bakmaktır. Tercihini de Allah'a göre yapmaktır. Daha doğrusu Allah'ın onun için tercih ettiğini tercih etmektir. Eğer doğru bakarsa, Allah ile bakarsa tercihini de Allah'a göre yapar. Dolayısıyla doğru tercihi yapmış olur. Yoksa, ya nefsine göre bakar, ya şeytana göre bakar, ya birilerine göre bakıp kararı öyle verir, hükmünü öyle verir, dolayısıyla tercihini de öyle yapar. Bu, bütün insanlar için böyledir. Onun için doğru bakabilmek için iman ile bakmak gerekiyor, Kur'an ile bakmak gerekiyor. Yani Allah ile bakmak gerekiyor. Allah'ın Resulü ile bakmak gerekiyor. Herhangi bir şeye, herhangi bir olaya, bir meseleye bakarken Resulü Efendimiz nasıl baktıysa, onu nasıl anladıysa, nasıl yorumladıysa eğer insan da onun gibi bakarsa Allah'a göre bakmış olur, Resulüne göre bakmış olur. Doğru anlamış olur, tercihi de doğru yapmış olur. Bir de söz hakkı diye sormuştunuz. Evet efendim. Söz hakkı Evet herkes kendi hayatı üzerinde söz hakkına sahiptir. Kendi hayatı için söz söyleyebilir, böyle bir hakka sahiptir. Ama asıl söz hakkına sahip olan gene Allah'tır. Eğer mülk Allah'ınsa, dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır buyurdu Allah ait kelime de. Kullar da onun kuluysa bu durumda hem dünyada hem ahirette hem kulları üzerinde söz hakkına sahip olan Allah'tır. Eğer biz söz hakkını Allah'a vermezsek mutlaka söz hakkını birilerine veririz, vermişizdir. O söz hakkını, o konuşma hakkını, o tercih hakkını, o bakış hakkını ya nefsimize ya şeytana ya da birilerine vermişiz ki bu insanın kendi aklını kullanması değildir. Aklını kullanmak bu değildir birilerine aklımızı kendimizi kullandırmış oluruz. Dolayısıyla aslında farkında olsak da olmasak da onun kulü olmuş oluruz. Ya nefsimizin kulü kölesi ya şeytanın kulü kölesi ya da başkalarının kulü kölesi olmuş oluruz. İnsan hiçbir zaman kul olmaktan kurtulamaz. Ya Allah'a kul olur. Ya da nefsine kulu cool olur, şeytana kuul cool olur, başkalarına kuul cool olur. Eğer Allah'a kuul cool olmazsa, Allah'ı Rab olarak, ilah olarak kabul etmezse, Allah'ın yerine başka Rabler edinir. Hem de bir tane değil, birçok Rabler edinir. Hangi konuda kimin söylediğini tercih etmişse, o onun Rabi olmuş olur, o onun ilahi olmuş olur onun bakışıyla bakmış olur, onun tercihiyle tercih etmiş olur ki ona tabi olmuş olur, ona uymuş olur, ona itaat etmiş olur, dolayısıyla sevdiği de oymuş. İman ettiği de oymuş. İster bunun farkında olsun, ister farkında olmasın. Hayatının herhangi bir yerinde eğer söz hakkını bir başkasına tanıyorsa eğer o da Allah'ın dışında Allah'tan başka bir hüküm vermişse onu ilah edinmiş demektir, onu Allah'ın önüne koydu demektir. Ben kısaca bunu böyle söylemiş olayım. Doğru bakabilmek için, doğru tercih edebilmek için mutlaka ferasetle bakmak gerekiyor. Eğer feraset olmazsa karanlıktaki birinin karanlığa bakıp, ben görüyorum deyip hüküm vermesi demektir. Ne buyurmuştir Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Müminin ferasetine karşı takva sahibi olun. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar. Müminin ferasetinden korkun değil. Öyle söylemedi. Takva sahibi olun. Kelimesini korku diye tefsir edince anlayınca korkun. Demiş olur. Müminin ferasetinden korkulmaz. Tam tersine takva sahibi olun demek ne demektir? Onu ciddiye alın. Mümin bir şey söylediyse onu ciddiye alın. O önemli bir şey söylüyor. Onun verdiği karar da doğru karar olur. Yaptığı tercih de doğru tercih olur. Neden? Çünkü mümindir. Çünkü imanıyla bakıyor. Çünkü Allah ile bakıyor. Eğer iman ile bakıp Allah ile bakıyorsa, onun bakışı da doğrudur, tercihi de doğrudur. Eğer feraset yoksa, bu durumda e, karanlığa bakmış olur. Karanlıkta böyle karaltıları görüp onu anlatmaya çalışmıştır. Ya da yolu görmeden onu hayal edip öyle anlatmıştır. Zanına uymuştur. Şeytanın verdiği vesuseye uymuştur kendi vehmine uymuş, tabi olmuştur. Dolayısıyla o vehim, o zan, o vesvese ciddiye alınmaması gereken bir şeydir ki Allah zan elimden hiçbir şey değildir dedi. O elimden hiçbir şey değildir. Eğer zanımıza uyarsak, Allah'ın bizim için tercih ettiğini tercih etmezsek bu durumda zann ilmin yerine koymuş oluruz. Asla doğruyu anlamış olmayız, doğruyu görmüş olmayız, doğru bakmış olmayız, doğrusuyla doğru da tercih etmiş olmayız. Eğer söz hakkını Allah'a vermediysek, söz hakkını imanımıza vermediysek mutlaka söz hakkını başkalarına veririz, başka şeylere veririz ki bu durumda onu Allah'ın önüne koymuş oluruz. Ebedi hayatımızı kaybetmiş oluruz, sadece ebedi hayatımızı kaybetmiş olmayız, ebedi hayatı olmayanların dünya hayatı da yoktur. Evet, ne huzur vardır, ne saadet vardır, sadece böyle kendi kendini oyalamaya çalışır, kendi kendini uyutmaya çalışır ya da bir şeylerle sarhoş olmaya çalışıp o gönül feryadını, ruhun Rabbini isteme feryadını bastırmış olur görmezden gelmiş olur ama hiçbir zaman mutlu olmaz. İnsan sadece bedenden ibaret değildir ki zahiri olarak ona istediklerini verince mutlu olsun. Eğer böyle düşünülürse insanı herhangi bir hayvan gibi düşünmüş olur. Herhangi bir mahlukat gibi düşünmüş olur. Oysaki insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın kendinden ruh, ruhu nefettiyidir kendi ruhundan nefettiği varlıktır, melekleri secde ettirdiği yerde gökte ne varsa hepsini hizmetine verdiği varlıktır. Ve dolayısıyla ondan neyi istiyor? Hazreti insan olmasını istiyor. Kendisine nefedilen ruh olmasını istiyor. Emaneti taşımasını istiyor. Göklere, yerlere, dağlara yüklediği emaneti taşımasını istiyor. O emanetin hakkını vermesini istiyor. Emanet Allah'ın insana nefettiği ruhtur. Dolayısıyla o emanete sadakat da nefettiği ruh olmaktır. Hazreti insan olmaktır. Allah'ın nuru, Allah'ın güzelliği olmaktır. Efendim söyledinin söz hakkını bir tek Allah'a vermemiz gerekir. Söz hakkını Allah'a vermeyince durumlar nasıl oluyor? durumlar şu anda gördüğümüz gibi olur. Dünyanın her tarafında savaşlar yaşanıyor, katliamlar yaşanıyor. İnsan, insana dost olmak yerine insan, insana düşman olmuş durumdadır. İnsan, insanı düşman olarak görüyor. Dolayısıyla sanki düşmanı yenince e, huzuri bulacak, saadeti bulacak. E, mutlu olacakmış gibi zannediyor. Daha doğrusu şeytan böyle zannediyor onlara. Doğru bakılmayınca dost kimdir, düşman kimdir, o anlaşılmıyor. Hangi soru olursa olsun onu mutlaka Rabbimize sormamız lazım. Ya Rabbi bu konudaki emrin nedir? Bu konudaki hükmün nedir? Allah'a sorduğumuzda alacağımız cevap nedir? Ne buyuruyor Daed-i Kerime'de? Sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Eğer dostumuz Allah olursa, bu bütün insanlar için geçerlidir. Bu durumda Rabbimize itaat ederiz, O'nun vahyine tabi oluruz, O'nun Resulüne tabi oluruz. Böyle bir durumda insan, insanın düşmanı değil. İnsan insanın kardeşidir. Müminler kardeş olduğu gibi bir de insan da insanın kardeşidir. Allah ne buyurdu dair-i kerimede? Sizin düşmanınız şeytandır. İblis size apaçık düşmandır. Siz eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytana tabi olursanız, şeytana uyarsanız, şeytanın verdiği vesveseyi dinlerseniz, bu durumda Rabbinizi dinlememiş olursunuz. Bu durumda şeytanın peşinden gitmiş olursunuz ki, o Allah sizi karanlıklardan Nura davet eder, şeytan onun avanesi de sizi nurdan karanlıklara davet eder. İşte bakış Allah'a göre olmayınca, söz hakkını Allah'a vermeyince, söz hakkını iblise vermiş oluyoruz ve onu dinlemiş oluyoruz. Eğer biri konuşuyor ama kimse onu dinlemiyorsa, ya da birileri onu dinlemiyorsa onu kabul etmemiştir. İstediği kadar onun söylediğini konuşsun, bağırsın, feryat etsin. O bir işe yaramıyor. Rabbimizi dinlemediğimiz için, söz hakkını ona tanımadığımız için, dünya böyle insanlıkla doğrusu kana boğulmuş durumdadır. Herkes kime sorarsan sor, biz haklıyız, biz mazlum durumdayız, biz zulme uğruyoruz diyor. Ama kendisi de aynı zulmü yapıyor. Karşısındakini düşman olarak görüyor. Dost olarak değil, kardeşi olarak değil. Eğer biri Rabbini dinlemiyorsa, söz hakkını Rabbine vermemişse o şeytanın tuzağına düşmüş. Dolayısıyla insana ya da sana düşmanlık yapıyorsa sana düşen ona yardım etmektir. Kardeşine yardım etmektir. Onu şeytanın elinden kurtarmaya çalışmaktır. Biz dostuz, biz kardeşiz. Allah bizi beraber görmek istiyor. Bizi mümin olarak görmek istiyor. Kul olarak görmek istiyor. Birbirimize yardım etmemizi, birbirimize destek olmamızı, Allah yolunda birbirimizi yürütmemizi istiyor deyip ona yardımcı olmaya çalışmak gerekiyor. Elbette ki bunu yaparken önce işe kendinden başlaması gerekir. Yoksa birbirimizi sevelim demekle kimse kimseyi sevmiş olmaz. Doğru bir söz söylenmiştir ama eğer kendisi sevmiyorsa istediği kadar onu söylesin, o söz hiç kimseye bir etki bırakmaz. Allah o sözden sevgiyi yaratmaz, muhabbeti yaratmaz. Ama Allah'ı seven biri, Allah için insanı seven biri birbirimizi sevelim dediğinde Allah onun gönlünden o sevgiyi, o muhabbeti ikram eder, verir. Onun o kelimeleriyle beraber O söz gönüle eğilir, o muhabbet gönüle eğilir. Her neyi söylerse söylesin, onu Allah adına söylediğinde karşıdaki bunu alır. Eğer bunu alamıyorsa bu durumda konuşanlar konuştuklarını yaşamıyor demektir. Yani doğru söylemiyorlar. Sözleri doğrudur ama kendileri doğru değil. Gönülleri doğru değil. İşi akıl ile anlamışlar ama iman etmemişler demektir. İman etselerdi onu yaşarlardı, onu isteyip gereğini yerine geçirirlerdi zaten. Onun için söz hakkını Allah'a vermek lazım. Söz hakkını Resulüne vermek lazım. Böyle kafasına esen eğer konuşursa böyle kaos olur, karanlık olur, zulmet olur. Zulmet olunca zulüm olur. Karanlıkta evet, ne yapacağını bilemeyince bir ona çarpıyor, ona ötekine çarpıyor, onu döküyor, onu hakaret ediyor, onu öldürüyor, öteki, tekin'i öldürüyor. Hepsi de ben doğru yapıyorum diyor. İnsanın aklını sonuna kadar kullanılması gerekir. Bu konuda Rabbim gerçekten ne söylüyor, benden ne istiyor demelidir. Rabbinin kendisinden ne istediğini eğer anlarsa, doğru bir bakışa sahip olur, doğru bir tecihe de sahip olur. Rabbi ne istiyor ondan? Önce avdolmasını istiyor. Kul olmasını istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Meleklerin secde ettiği varlık olmasını istiyor. Bunun karşılığında alacağı nedir? Ebedi bir hayat, cennet, Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali. Aynı şekilde dünyada da huzurlu bir hayat, huzurlu bir gönüle, sahip olan, huzurlu bir hayatı da yaşamış olur. Yaşadığı hayat nasıl olursa olsun. Eğer bunu böyle yapmazsa neyi kaybeder? Rabbini kaybeder. İnsanlığını kaybeder. Hazreti insan olmayı kaybeder. Ebedi hayatını kaybeder. Kazanacağı Allah'ın gazabidir, Allah'ın lanetidir. Ebedi bir cehennem. Efendim, sözün hani yaşanılır olması lazım ki hani anladım sizden. O söz tesir etsin. Evet. Yani o sözün bir kökü olması lazım. Resulullah Efendimiz'in oluşu benim aklıma geldi. Evet. Annelik yönü. Evet. Nasıl ki anne kendinden yavrusunu besler. Böyle bu konuda ne diyebilirsiniz efendim? Evet. Zaten ömrü peygamber demek, sadece okuma yazması olmayan demek değildir tertemiz demektir. Başka bir bilgiyle kirlenmemiş demektir. Buna beraber, um, zaten biliyorsunuz ümmi, üm um kelimesinden türetilmiş, anne. Anne bir gönüle sahip, anne merhametiyle, şefkatiyle evladına muamele eder gibi, muamele edebilen, hem Resulullah Efendimiz için bu geçerlidir, bütün peygamberler için, bütün peygamber varisleri için bu geçerlidir. Yoksa sadece, e, gelin ben size öğreteyim deyip, lütuk atıp böyle e, okudu. Böyle bir bilgi nereye gider? Hafızaya gider. Onu dinlersin, o bilgiyi alırsın, o bilgi sadece hafızaya olur bilgi sahibi olmuş olursun. O bilginin, aldığın bilginin imana dönüşebilmesi için onun gönüle inmesi gerekir. Eğer konuşan gönül sahibi değilse, verdiği bilgi imanla beraber, o muhabbetle beraber verilmiyorsa, Allah ondan onu ihsan etmez, ikram etmez. Allah'ın bir adeti vardır. Bunun için önce o ana gönüllü olan, gönüllü rahmetle dolu olan, karşısındakini Allah'ın huğrünü önce Allah için sever. Önce o sever. Allah için onu sever. Onu kendisi için bir velî nimet olarak görür. Çünkü onunla beraber Allah'ın rızasını kazanma imkanı vardır. Eğer ona bir şeyi ikram edebilirse onun karşılığında alacağı nedir? Allah'ın rızası. Allah'ın sevgisi. O Allah'ı sevdiği için bir zerre muhabbete bütün dünyayı verebilecek kadar Allah'ı sevdiği için karşındaki'nin gönlünde bir zerre Allah'ın sevgisini alayım diye titrer. Ona öylesine, onun gönlüne öylesine dikkat eder. Ona vermek için öylesine çaba gayret sarf eder, çırpınır. Söylediğini sadece ona söylemez. Söylerken onu Allah'ın huzurunda söyler. Çünkü derdi kendini başkalarına beğendirmek ya da kabul ettirmek değil, Allah'a beğendirmektir. Allah'a kabul edilmektir. Karşılığında Allah'ın sevgisini kazanmaktır, imanını artırmaktır, Allah'ın rızasını yakındığını artırmaktır. Derdi bu olunca onu bir ana gibi rahmetiyle sarar, muhabbetiyle sarar, ona böyle ikramda bulunur. Karşıdaki bunu aramazlık edemez, buna dayanamaz. Bilir ki kendisini sevdiği için onu söylüyor. O kazansın diye onu söylüyor. Onu ikram etmek için onu söylüyor. Dolayısıyla O'nun da gönlü açılır. Allah o gönüle ikram eder. Gönül açıldığı için, o gönlünü açtığı için. Eğer böyle olmaz sadece bir bilgi naklederse, nakilci olmuş olur evet, falancadan naklediyoruz. Bilgiyi naklediyor. Dolayısıyla bilgiyi nakledene nakilci demek doğrudur, alim demek doğru değildir. Alim, Allah'tan haşyet duyandır, ihsan sahibi Allah'ın huzurunda durandır. Yaptığını Allah için yapandır, Allah'ın hesabını yapandır. Doğru bir bakışta bakıp, doğru tercihi yapmış olandır, perasetle bakandır. Dolayısıyla bir de basiretle bakandır. Bakıp e, muhatabını görendir, anlayandır, bilendir, nasıl yardım edeceğini bilendir. Ama böyle bir derdin yoksa, orada bir şey okuyorsun, anlatıyorsun, e, sadece bir bilgiyi nakletmiş oluyorsun. Onun için eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam öyle ümmü olmasaydı, o ana gönüllü olmasaydı Allah ne buyuruldu onun için? rauf ve rahim, müminlere karşı rauf ve rahim, rauf ve rahim olmasaydı, onlara yardım edemez, Allah'ın vahyini onların gönlüne taşıyamaz, imanı taşıyamazdı, imana vesile olamazdı. Allah'ın bütün nebileri, bütün Resulleri böyledir. Dolayısıyla, bütün Peygamber varışları da de öyledir. Değilse o verasetten asla nasibini almıştır Yoksa böyle kuru kuruya, işte alimler, peygamberlerin var Ne olmuş? İşte bu kadar kitap okumuş. Bu kadar ezber yapmış. O zaman hepsini bir sidiye yükleyelim. Sidi alim olsun. Sidiye alim gideceğiz Bir insandan daha çok kayıt vardır onda. Yüzlerce, binlerce kitabı bile kaydedebilirsin. Bir bilgisayara mesela. Şimdi bilgisayar alim mi oldu? Evet, alim olmak Allah'tan haşyet duymaktır. Ne buyuruyor ayet-i keribede? Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar. Alimin tarifini Allah yapıyor. Allah'a karşı huşu sahibidir, haşyet duyuyor. Allah'ın azameti karşısında huşu aynı zamanda tüylerin diken diken olmasıdır. Her zerrenin huzurda durmasıdır. ...her zeresiyle Allah'ın huzurunda durmasıdır. Her zeresiyle... ...sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum demesidir. Yoksa öyle... E, ...kitap okudu, alim oldu. Kitap okuyunca bilgi sahibi olur. Bilgi sahibi olmak başka bir şey. Ya da... E, ...hocadır anlatıyor. E, anlatmıyor, naklediyor. Alim başkadır. Öyleyse sözü alimden dinlemek gerekir. Evet. Alim de ehsan sahibi olmalı. Anladığım evet. kadarıyla efendim sizden. Evet. Yani sözü söylerken Allah'ın huzurunda durarak söylemeli. Evet. Allah'ın huzurunda nasıl durarak söz söylenir efendim? Evet. Ali bunu nasıl yapıyor? Evet. Allah'ın huzurunda durup söylemesi yetmiyor yalnız. Allah'ın huzurunda durup, kendisiyle konuşmuyor. Allah ile söylemesi gerekir. Sözü Allah ile söylemesi gerekir. Yani ben Allah'ın huzurundayım, ben de böyle düşünüyorum, ben de böyle söylüyorum değil. Eğer Allah'ın huzurundaysa Allah'ın olduğu yerde varlık olmaz. Allah'ın olduğu yerde kul olmaz. bunun o manevi varlığı olmaz. Eğer Allah'ın huzurundaysa Sadece Allah ile söyler, söylediği Allah'a aittir. Yoksa kendi benliği konuşur, kendi nefsiyle ile konuşur. Demek değildir, o Allah ile olamamış demektir. Eğer böyle olursa ne olur? Allah o gönülle vahketmiş olur, oraya rahmet inmiştir. Allah rahmet nazarı ile nazar ediyor. resul Efendimiz Ali Sattab-ı Vesselam sahabesini, sahabe sohbet arkadaşı demekti zaten. Sahabesini sohbetiyle yetiştirmiş. Eğer kendi kendilerine okuyup öğrensellerdi, geleneği yapsalardı dense olur muydu? Olmazdı. Onu göremeyenler bak sahabe olamamış. O bambaşka bir şey. Sahabe eğer böyle bir nimete kavuştuysa diğer insanlar bundan mahrum bir kalır. Böyle söylemek, kibirlenmek demektir. Kıyamete kadar sahabe olmak devam ediyor. Allah kimseye zulmetmez. etmez. İkramı bütün kullarına yapar. Bir kula tanıdığı hakkı Diğer kula da mutlaka tandır. ikram eder. Kıymetli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendimiz'e sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Bir sonraki sorumu yöneltmek istiyorum. Efendim, bizim insanlarla, Allah'ın kullarıyla konuşurken bizim söz hakkımızı nasıl kullanmamız gerekir? İnsan bakıştan ibarettir, onun tasavvuru nasıl oluşmuşsa, bakışı da o tasavvuruna göredir. Eğer bizim o tasavvurumuzu Kur'an oluşturmuşsa, Allah'ın vahyi oluşturmuşsa, bakışımız da Allah'a göre olur, Allah'a göre olacak. Dolayısıyla sözümüz de Allah'a göre olacak. Mesela Allah'a göre bir insana bakarken nasıl anlamamız gerekir ya da neyi görmemiz gerekir? Bakarken sadece baş gözüyle bakmıyoruz. Bir de gönlümüzle bakıyoruz. Eğer Allah'a göre bakarsak neyi göreceğiz bir insana bakarken? Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah'ın kudret eliyle yarattığı varlık, benim halifem dediği varlık, meleklere secde ettirdiği varlık, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hizmetine verdiği varlık olarak görür. Dolayısıyla bir de onun üzerinde Allah'ın bir muradı vardır. Nedir Allah'ın muradı? Ona abd olmasıdır. وَمَا خَلَقْتُ جِنِّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ''Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abd olsunlar diye yarattım.'' buyurdu. Eğer bütün varlığı onun hizmetine vermişse, ondan da kendisine abd olmasını istiyorsa, bu durumda bir insana bakarken ona bir abd gibi bakmak gerekiyor ki, onun yaratılış gayesi buymuş. Allah'ın huli üzerindeki muradı ona abd olmasıymış. Böyle baktığında neyi görecek? Bir kulü görecek. Ama kime kul? Allah'a mı kul olmuş? Yoksa başkalarına mı kul olmuş? Başka bir şeye mi kul olmuş? Abdolmuş. Ne buyuruyor ayet Kerim'e de? Ya beni Adem'e en la te'abdu şeytane innehu lekum aduvun Ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları, ey insan. Ben size şeytana abdolmayın, kul olmayın demedim mi? وَاَنِعْبُدُونِ هَزَا Siratul الْمُسْتَقِيمُ Bana abdolun demedim mi size? Sirat-ı müstakim budur demedim mi? Buyurur. Allah'a abdolmayınca şeytana abdolmuş oluyorsun yani. Eğer Allah'a göre bakarsa karşısındaki Hazreti insandır. Allah'ın üzerinde kul olma muradi olan bir insanı görürsün ki acaba kullukta ona nasıl yardım ederim? Acaba onunla beraber ben kulluğumu nasıl yaparım? Onun sayesinde nasıl kulluğu kazanırım? Allah'a kul olurum? Ona da nasıl kulluğu kazandırırım? diye bakarız Allah'a göre bakınca. Bu hep öndedir. Bu bizim gönlümüzdeki imanımızdır. İman deyince iman sevmektir. İman inanmak değildir. İnanmaksa iblis de inanıyordu. Hatta Allah ile konuştu. Değil mi öyle? Eğer iman inanmak olsaydı, iblisin tam bir imana sahip olması gerekirdi. İman inanmak değil, iman sevmektir. Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Resulünü her şeyden çok sevmektir. Onun kelamını her kelamdan çok sevmektir. Eğer derdi böyle olursa, insana bakarken Allah ile bakıyorsa Allah'ın vahyi ile bakıyorsa ilahi bir bakışla, nazarla nazar ediyor, peygamberi bir nazarla nazar ediyorsa bu böyledir. Onunla nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun Allah'ın hesabını yapar, kulluğunun hesabını yapar, önce kendi kulluğunun hesabını yapar, dolayısıyla karşısındakinin kulluğunun hesabını yapar ki onunla da kulluğu kazanıyor çünkü. Allah'ın muradı böylece üzerinde gerçekleşmiş olur. Yok, eğer bunu unutursa, Allah ile bakmazsa, konuşurken söz hakkını Allah'a tanımaz, Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi konuşmazsa, bu durumda başka türlü bakar. Onu etten, kemikten bir varlık olarak görür. Veya onu bir e, menfaat aracı olarak görür. Onu kendisine yukarı çıkacağı bir basamak olarak görür. Ondan istifade etmeye çalışır yani. Bu bakış rabani bakış değildir. Dolayısıyla böyle bir insan konuşurken de Allah'ın hesabını yapmaz. Konuşurken Allah'ın huzurunda durup öyle konuşmaz. Aynı zamanda konuştuğu da nefsindendir, vehmindendir, zannındandır. Muameleyi de insanca yapmaz. İnsan olarak görmüyor zaten. ...menfaat olarak görüyor, yukarı çıkmak için bir basamak olarak görüyor... E, ...istifade edeceği, faydalanacağı biri olarak görür... ...faydası yoksa, onu hiç alakadar etmiyor... ...hiç onu tanımıyor, yabancı diyor. Ama eğer Allah'a iman etmiş biri ise, o bakan, konuşan... ...o söz hakkını kullanacak olan, söz hakkını Allah'a göre kullanır. Kazanmak için, onun için ne diyoruz? İnsan, insan için cennette olur, cehennemde. İnsan, insanın cennetidir de, cehennemidir de. Eğer insan, insana bakarken, ben bunun üzerinden, bununla beraber Allah'ın rızasını nasıl kazanırım? Allah'ın rahmetini nasıl kazandırırım? Allah'ın sevgisini nasıl kazandırırım? deyip bakıyor, hesabı böyle yapıyorsa, mutlaka güzel yapar, doğru yapar. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapar ki bu da sadece karşısındakine rahmet olur, merhamet olur, ikram olur, güzellik olur, hayır olur. Karşılığında kazanacağı da Allah'ın rızası, dostluğu, cemali, ebedi hayatı cennettir. Eğer bakarken etten, kemikten bir menfaat olarak bakıyorsa onu insan olarak görememiş. Eğer insan olarak görmüyorsa, bilelim ki kendisi de insan olamamıştır. Ancak insan, insana bakarken, insan gibi bakar, Hazreti insan gibi bakar, yoksa o bir beşer gibi bakmıştır. Beşer, bütün varlık bir beşerdir. Can sahibidir, diridir. Hayvanlar da öyle bakıyor, bakınca bir insana, onu etten, kemikten bir varlık olarak görür zahiri olarak bakınca, bu böyledir. Eğer Hz. insan olarak bakıyorsa, Allah'a göre bakmıştır, Rabani bir bakışla bakmış, doğru görmüştür, muameleyi doğru yapar, onunla konuşurken de, yani söz hakkına sahip olunca da, söz hakkını nefside şeytana değil, söz hakkını kime tanır? Allah'a tanır. Kendinden söz söyleyemez. Buna e, hem hayal eder hem de Allah'tan harşet duyar. Bu her yerde her zaman bu böyledir. İster kendi ailesi içinde hanımına yaptığı muamele olsun ister çocuklarına yaptığı muamele olsun ister anasına, babasına, kardeşine, komşusuna yaptığı muamele olsun kime muamele ederse etsin eğer bakışı Allah'a göre ise, Allah ile bakıyorsa, Allah'ın hesabını yapıyorsa, Allah'ın huzurundaymış gibi bunu tadıyor, yaşıyor, Allah'ın huzurunda o muameleyi yapıyor, konuşuyorsa, o zaman doğru bakar, Allah'a göre muamele eder. Yoksa nefsiyle muamele eder ki, bu neye götürür onu? Mesela görüyoruz, Mesela bir aile reisi, ana olsun baba olsun, ikisi de aile reisidir. Kendi çocuğuna ailesini, eşini muamele ederken ne demelidir? Allah bunu böyle istiyor. Onun için hep beraber Allah'a itaat etmemiz lazım. Resulü böyle yapmıştı. Onun için hep beraber Resulüne tabi olmamız lazım deyip çocuklarına, ailesine bunu öğretmesi lazım. Kendisinin de. Allah'a itaat edip Resulüne tabi olması lazım. Ailesine de Allah'a itaate, Resulüne tabi olmaya davet etmesi lazım ki doğru söylemiş olsun, hakkı söylemiş olsun, söz hakkını Allah'a vermiş olsun. Yoksa ben ne söylersem hepiniz bana uyacaksınız. Ben ailenin reisiyim. Ben ne söyledim? Hepiniz beni dinleyeceksiniz ve gereğini yapacaksınız. Dediyse ne demiş olur? Ben sizin ilahınızım demiş olur. Eğer oruçlukları, söyledikleri, davet ettikleri, Allah'ın söylediği değilse, davet ettiği değilse bu durumda ben sizin ilahınızım demiş olur. Bir insana muamele ederken de bu böyledir. Eğer onu Allah'a davet etmiyorsa, hep beraber Allah'a itaat edelim, Resulüne tabi olalım, ebedi hayatımızı kazanalım, Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşsin demiyorsa, bu durumda ben işi daha iyi biliyorum. Demiş olur ki, bu Allah'ı kabul etmemektir. Allah'ı mülkün sahibi olarak, Rabbi olarak kabul etmemektir. Onun söz hakkına sahip de görmemektir. Söz hakkını Allah'a vermemektir. Onun için kim olursa olsun, muhatap olurken Allah'a göre bakıp muameleyi de Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmak lazım. Herkes hakkıyı biliyor. Herkes doğruyu biliyor. Herkes güzeli biliyor. Nereden biliyor? Kendi üzerinde. Sana göre güzel neyse, doğru neyse, hak neyse, karşındakine de öyle muamele et. Karşındaki sana nasıl muamele etsin istiyorsan, sen de o muameleyi öyle yap. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe biri o mümin olmaz. O müslüman olmaz. O insan olmaz. Mümin demek, müslüman demek insan demektir. Eğer biri Allah'ı kabul etmiyorsa, Rabbini kabul etmiyorsa. Utaka herhalde Allah buyuruyor ayet-i kerimede. De ki onlara, siz bir yaratıcı olmadan mı yaratıldınız? Yoksa siz kendi kendinizin yaratıcısı mısınız? Söyle onlara cevap versin. Yoksa yeri göğü onlar mı yarattı? Sor cevap versin der. Eğer biri buna cevap veremiyorsa, Allah'ı kabul etmiyorsa, ona insan denmez. Kendi kendine olmuş derse, bu durumda o akıl sahibi değil, zaten e, hayvan gibi olmuş olur. Kim olursa olsun hiç fark etmiyor. Yani biri dese ki biz herkesin fikrine saygılıyız, düşüncesine saygılıyız. Ne demek yani, nasıl? Allah bir şeye bu yanlıştır dersin, sen ona nasıl saygı gösteriyorsun bir mümin olarak? Yani onun saygıya layık, saygıya değer neresi vardır, nesi vardır? Saygı göstermek başka bir şey. Tahammül etmek başka bir şeydir. Evet herkesin fikrine, düşüncesine, inancına, imanına, dinine tahammül ederiz. Tahammül etmek zorundayız zaten. Tahammülü gösteririz. Ama biliyoruz ki o kardeşimiz nerede Allah'a ters düşmüşse, Rabbine ters düşmüşse orada şeytanın tuzağına düşmüş, tuzaktadır. Bize düşen onu tuzaktan kurtarmaya çalışmaktır. Şeytanın tuzağından kurtarmaya çalışmaktır. Ona yardım etmektir. Ona sarılmaktır. Onu sevmektir. Gel kardeşim, sen şeytanın tuzağına düşmüşsün bak. Ona Rabbinin davetini tebliğ etmektir. Bunu yaparken Allah'ın buyurduğu gibi, emrettiği gibi yapmak gerekiyor. Ne buyruldu ayet-i kerimede Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. En güzel sözü söyleriz. Hikmetle Allah'ın muradını ona beyan ederiz. Ona izah eder, anlatırız. Ama hepsinden önce onu severiz. Sevmezsen ona bir şey veremezsin. Onu gönlüne almazsan ona bir şey veremezsin. Ona yardım edemezsin. Gönlünde ona karşı kin olursa, nefret olursa, haset olursa ona bir şey veremezsin o senin kininden, nefretinden, hasetinden Allah nasıl imanı ikram eder, muhabbeti ikram eder, güzelliği ikram eder. Öyle bir gönüle sahip olmak gerekir ki, Allah'ı sevmek lazım, Allah'ı seveni sevmek lazım, Allah'ın sevdiklerini sevmek lazım. Dolayısıyla bütün insanları da sevmek lazım ki, Allah sevmiş, öyle yaratmış. O çamura düşmüş olabilir, küfre düşmüş olabilir, şirke düşmüş olabilir. Ama o senin insan kardeşin, şeytanın tuzağına düşmüş. Bilmeden, kim bile bile kendini ateşe atar? Kendini ateşe atıyorsa ona gücü yetmiyordur. Ona yardım etmen lazım. Elbette ki istisnalar kaydeyi bozmaz bildikten sonra, anladıktan sonra biri bile bile eğer dünyayı tercih ediyorsa, nefsini tercih ediyorsa bu durumda onun içinde yapılacak bir şey kalmamıştır. Zaten bir şey yapamaz, istesen de yapamaz. Ama insanın bize cennet olabilmesi için bize düşen ona yardım etmektir, ikram etmektir, ona rahmet olmaktır, ona hayır olmaktır. Öyle bakarsak doğru bakmış oluruz. Hem kendimiz için hem onun için tercihi doğru yapmış oluruz. Niye? Söz hakkını Allah'a verdiğimiz için. Yok söz hakkını Allah'a vermezsek evimizde, iş yerimizde, çocuğumuza muamele ederken, eşimize muamele ederken eğer söz hakkı Allah'ın değilse bu durumda kendi nefsimizi ilah edinmiş oluruz ki ben Allah'ı tanımıyorum, ben daha iyi biliyorum demiş oluyoruz. Onun için çocuklarımızı büyütürken de ben senden şunu şöyle yapmanı istiyorum, bunu böyle yapmanı istiyorum demek yerine Allah bizden böyle yapmamızı istiyor, bizi yaratan Rabbimiz böyle yaparsak sever, eğer bunu böyle yapmaz, şunu şöyle şöyle yaparsak Rabbimizi kaybederiz. Rabbimizin sevgisini, rızasını kaybederiz. Rabbimiz bize küser, bize darılır, bize gazap eder deyip çocuğumuzu öyle yetiştirmemiz lazım bir kul olarak yetiştirmemiz lazım. Yoksa, bizim rızamızı gözetsin, Allah'ın rızasını gözetmesin. Sen kendini Allah'ın yerine koymuşsun demektir bu. Bu bakış, bakış değildi. Bu tasavvur, tasavvur değildi. Kur'an ile inşa olmamış bir tasavvurdur bu. Başkalarının kendine göre, örfe göre, adete göre ya da üretilmiş o dine göre, İnşa olmuş bir tasavvurdur ki bu tasavvurdan hayır çıkmaz. Doğru bakış çıkmaz. Doğru iman, doğru aklak, doğru amel çıkmaz. Eğer tasavvur Allah'a göre olursa ne olur? İnsan peygamberler gibi olur, onlara benzer. Sahabe gibi olur, onlara benzer. Sadece o insana hayır olur. Sadece insana İkram olur, muhabbet olur, güzellik olur. Onun gönlü cennet olduğu için insana sadece cennet olur, cennete vesile olur. Bir de tam tersinden cehenneme vesile olmak vardır. insanlara cehennem olmak vardır. Kim insana cehennem oluyorsa, onun gönlünü Allah'tan başka tarafa döndürüyorsa, ona eziyet oluyor, zahmet oluyorsa, ona azap oluyor, ona gazap oluyorsa, böyle biri nasıl cennete gidebilir? Adına ne denirse densin. Eğer işi, gücü insanı eleştirmek, çekiştirmek, yermek, suizanda bulunmaksa, o nasıl cennete gidebilir? Böyle bir hale sahip olan gönlü, cehenneme dönmüş olanlardır. Dolayısıyla gönlü cehenneme dönmüş olan cehenneme layıktır. Gönlü cennette dönmüş olan insanlara cennet olur. Dolayısıyla cennete layık olur. İnsan insan ile beraber cenneti ya da cehennemi kazanır. İman eder Rabbine insana cennet olur, güzellik olur, rahmet olur. Hayır olur, ikram olur. Cenneti kazanır insanın üzerinde, insanla beraber. O insan ona cennet olmuştur. Ama aynı insana biri eziyet olur, zahmet olur, sıkıntı olur, sorun olur. O da ona aynı insan. O insan ona bu sefer cehennem oldu. Tercih kim yaptı? Muameleyi yapan ona konuşma imkanını, imkanına sahip olan, konuşabilen, muhatap olan bile, yardım etmesi gerekirken, yardım etmeyen, ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e? Ya Ali sen mukarrabundan daha mukarrabun olmak ister misin? Yani Allah'a yakın olanlardan daha yakın, en yakın olmak ister misin? Evet, ne buyurdu? Evet, Allah. O zaman şöyle yapman lazım buyurdu. Sana gelmeyeni, seni ziyaret etmeyeni ziyaret edeceksin. Sana vermeyene vereceksin. Seni sevmeyeni seveceksin. Sana yardım etmeyene yardım edeceksin. Elbette gibi zor bir şeydir. Ama bize neyi kazandırır? Allah'a yakınlığı, en yakın olmayı yapabildiği kadarıyla Allah'a yakın olursun. Muamele kime yapıyorsun? insana. Bir insanın bunu yapabilmesi için Allah'a aşık olması lazım. Eğer biri gerçekten iman etmişse, Allah'a aşıksa yani, Allah için yapamayacağı bir şey yoktur. Kendisine gelmeyene gider, kendisine vermeyene verir kendisine ikram etmeyene ikram edebilir, kendisini sevmeyeni sevebilir. Ne burada el-kerimede? Ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap, sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Çünkü siz bütün kitaplara, iman, kitabın bütününe iman etmişsiniz. İnsan, kitabın bütününe iman edince, Demek ki ehli kitap Yahudi-Hristiyan'ı bile sevebiliyor. Ne olarak seviyor? Dinini mi seviyor? Haşa. İnsan olduğu için. İnsan kardeşi olduğu için. O bilir ki Allah'ın onun üzerinde bir muradi vardır ama şeytanın tuzağına düşmüştür. Ona kızmaz. Evet, onun köfrüne kızar, şirkine kızar, zulmüne kızar. Ama insana kızmaz. O biliyor. O onun kardeşidir. Eğer yardım ederse, onu severse yardım edebilir. Yardım ederse o ona cennet olur. Cennete vesile olur. Allah'a yakınlığa vesile olur. O bunu biliyor. Bunu bildiği için söyle. Eğer o Rabbine aşıksa, onun Rabbi için yapamayacağı bir şey yoktur. Kim kendine, kendisine ne yaparsa yapsın, Nasıl bir zulümde bulunursa bulunsun affeder. Ne der? Ya Rabbi senin için. Ben kullarınla huzurunda davalaşmak istemiyorum. Hesaplaşmak istemiyorum. Onlar senin kullarındır. Ben kendi hakkımı helal ediyorum. Çünkü o biliyor ki kim kendisine zulmetmişse, haksızlık etmişse Allah onun karşılığını kat kat vermiştir. Hem de yakınlık olarak vermiştir. Muhabbet olarak vermiştir. Allah için affedince bir daha onu alır. Onu kat kat kazanıyor. Onu kazanmak için ne yapar? Hiç kimseden davacı olmaz. Hiç kimseye karşı gönlünde bir ağırlık, bir kin beslemez. Barındırmaz, buna müsaade etmez. O biliyor ki gönül Allah'ın evidir. Allah'ın sevgisinden, yakınlığından, rızasından başka bir şeyi oraya yaklaştırmaz. Orayı kirletmez yani. Olur. İnsan bir beşer olarak birine kızabilir. Ama onun gönlüne alıp böyle kin beslemesi ona yakışmaz. İnsana yakışmıyor. Yani Hazreti insana yakışmıyor. Böyle yaparsa ne kazanır? Sadece onunla meşgul olur. Şeytan onu, o kendisine zulmedene ya da haksızlık edene sadece ikide bir onu önüne getirir, onunla meşgul eder. Onu ona zikrettirir. Ona karşı gönlünde evet, nefret uyandırmaya başlar, intikam duygusu üretmeye başlar. Bir de bakıyor ki, onunla meşguldur, onu zikreder. Rabbini zikretmesi gerekirken evet, başka bir şeyi zikrediyor. Hayata bakarken de doğru bakmak gerekiyor ki, doğru tercih yapabilirler. Hangi olay, hangi mesele olursa olsun mutlaka Rabbimiz bizi imtihana tabi tutuyor. Dünya imtihan değil. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Yoksa kuru huri kuruya bir imtihan değil. Kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor değil. İmtihan, kazanma imkanı. Allah seni neyle imtihan ederse etsin, sana bir kazanma imkanı tanımıştır. Nimet de olsa böyledir, musibet de olsa böyledir. Muhatabın Mümin de olsa böyledir, kafir de olsa böyledir, Allah sana kazanma imkanı tanıyor. Buyur kulübü kazan. Her ne olursa olsun, eğer biz Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmazsak, onun imtihan olduğunu görürüz, onu anlarız. Acaba Rabbim benden ne istiyor? Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştı böyle bir durumda? Ya da o olsaydı nasıl yapardı diye muamele ettiğimizde ne olur? Rabbimizin bakışıyla, nazarıyla nazar etmiş oluruz. Peygamberi bir bakışla bakmış oluruz ki bu bizi peygambere benzetir, peygamberlere benzetir. Öteki türlü baktığımızda evet, iblisin bakışıyla bakmış oluyoruz, nefsimizle bakmış oluyoruz. Hakkı hakikati görmemiş oluyoruz ya da hakkı hakikati örtmüş oluyoruz. Allah'ın benden istediğini görmedim, anlamadım ya da görmek istemiyorum demiş oluyoruz. Ama Rabbimiz, bizden böyle istiyor. Evet. Efendim aslında mümin hesab adamıdır. Evet. Ee, sözü ortaya çıkıyor. Gerçekten hesabı çok güzel yapıyor. Evet. Her Allah'ın hesabını yapması, her söz hakkını Allah'a vermesi ona bir daha yakınlık olarak dönüyor. Gerçekten çok güzel bir durum. Evet. İnsanın bir bakışı vardır, bir de tercihi vardır. Başka neyi vardır? Hiçbir şey. Kendine bakışı vardır, aleme bakışı vardır, hayata, olaylara, meselelere bakışı vardır, bir de tercihi vardır. Bu tercihte ya Allah'a göre, ya da nefsine göredir. Evet. Aslında söz hakkını Allah'a vermeyenler, e, yalan söz söyleyenler, e, bu kadar güzel bir rızıktan, evet. bereketten de mahrum kalıyorlar. <gülüyor> evet. Bize Allah... de duamız olayım evet. inşallah. Buyur efendim. Allah herkese tercih hakkı veriyor, yarattığı bütün insanlara tercih etme hakkı veriyor. Bunu kuluna irade vererek tercih hakkını vermiştir. Bir yanda hak vardır, bir yanda batıl vardır, kurum tercihini sen yapacaksın buyurmuş. Eğer bu tercihi doğru yapmazsa neyi kaybeder? Rabbini kaybeder. İnsan olmayı kaybeder. Allah hiç kimsenin tercihine müdahalede bulunmaz. Çünkü ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Bir insan dese ki ben Allah'a dost olmak istiyorum. Allah böyle bir hakkı ona tanır mı? Elbette ki. Sonuna kadar. Çünkü Allah onu zaten bunun için yaratmış. Hz. insan olsun diye, Allah'a dost olsun diye, yakın olsun diye yaratmış. Yaratılışının gayesi bu. Allah'a abd olsun, aşık olsun, dost olsun diye yaratmış zaten. Eğer yok ben bunu Allah'ı tercih etmiyorum dese, ahireti tercih etmiyorum dese ne demiş olur? İnsan olmayı kabul etmiyorum demiştir. Allah ayet-i kerimede, onlar hayvanlar gibi yerler içerler buyurdu. Bir de, onlar Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, ciddiye almayanlar, yüz çevirenler, hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Ya yani insan olmayı tercih eder insan ya da hayvan olmayı tercih etmiştir. Bu tercih onundur. Onun için söylüyoruz, insanlar cehenneme gitmez. Cehenneme gidenler hayvanlardır, hayvan gibi olanlardır, Rabbini dinlemeyenlerdir, Rabbini ciddiye almayanlardır. Nefsini ilah edilmiş olanlardır. Dolayısıyla Allah da onlara ilahlığını gösterir. Evet. Cehenneme giden insan olmayı kaybeder. Resulullah Efendimiz buyurdu vesselam cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gider. Aradan bir zaman geçer. Cehennem ehli cennetin, cehennemin malikine bir sefer Rabbimizle konuşalım. Rabbimiz bir sefer bizimle konuşsun diye yalvarırlar. En sonunda Allah onlara, onlarla konuşur. Ne buyurur? Susun, bir daha benimle konuşmayın. Allah öyle buyurdu ayet-i susun bir daha benimle konuşmayın. Resulullah Efendimiz buyurdu, Allah'ın bu hitabından sonra cehennem ehli insan olmaktan çıkar. Hayvan gibi olurlar, hayvan olurlar daha doğrusu. Ee, konuşmak istediklerinde konuşamazlar, devenin büyürmesi gibi ses çıkarırlar. Hayvan oldu. Hayvan olmayı o tercih etti. Allah, onun için insan olmayı tercih etmişti. Allah onun için cenneti tercih etmişti. Ahireti tercih etmişti ama o dünyayı tercih etti. Nefsinin, şeytanın verdiği vesveseyi tercih etti. Peygamberle beraber olup, peygambere tabi olmaktansa şeytana tabi olmayı tercih etti. Allah'a abd olmak yerine, Allah'a dost olmak yerine şeytani dost edindi, şeytana abd oldu. Dolayısıyla hayvan oldu. Bu tercihi herkes kendisi yapar. Yani Allah soruyor, kulum sen ne olmak istiyorsun? Ben insan olmak istiyorum, ben sana dost olmak istiyorum. Olur kulum, şartlar bunlardır. Şunu şöyle yaparsan, bunu böyle yaparsan, şunu yapmazsan, bunu böyle yapmazsan, yürü böyle yürürsen, benim peygamberlerimle beraber olursan, dostlarımla beraber olursan, bu nimeti kazanmış olanlarla beraber olursan, onların kazandığını kazanırsın. Yok şeytanla beraber olursan, şeytanın kazandığını kazanırsın, şeytanın gideceği yere gidersin. Yani şeytanın peşinden yürüyeceksin, sonra diyeceksin ki ben cennete gideyim. Var mı böyle bir şey? Onun için herkes tercihini kendisi yapıyor. Kul dese ki, hayır ben insan olmak istemiyorum. Peki ne olmak istiyorsun? Ben eşek olmak istiyorum dese. Olur kulun, sen de eşek ol. Tercih nedir? Herkes tercihini kendisi yapıyor. Bununla beraber insan bu tercihi yaparken, insan olma ya da insan olmayı kabul etmeyip, hayvan olma tercihini yaparken, bundan haberdar mıdır, değil midir? Cevap, Yüzde yüz haberdardır. Bilmek istemeyenler, anlamak istemeyenler, bunu duymak istemeyenler hariç. O kapatmış kendini, üstünü örtmüş. Ben anlamadım diyor. Rabbini dinlemeyenler, ben anlamadım diyenlerdir. Rabbinin vahyini dinlemeyenler, ben anlayamadım deyip kendi kendine mazeret üretenlerdir. Eğer bakarsa, anlamak isterse anlamayan hiç kimse olmaz. Onun için herkes cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Bunu biliyor. Allah'a yakın birimidir, midir ya da şeytana yakın birimidir. Herkes bunu biliyor. Onun için ne diyoruz? Hesap kitabı burada. Hesap burada. Burada hesabımızı görmemiz gerekir. Hesap kitabı Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Senin kitabın Allah'ın kitabıyla eşleştirilecek, bakalım ne kadar tutuyor. Bizim kitabımız Hakkı Söyler dedi. O Hakkı Söyleyen kitap, o gün herkese kitabı verilir, bir de kitabımız getiririz, bizim kitabımız Hakkı Söyler. Hem Allah'ın kitabı Hakkı söylüyor, hem eline verilen kitap da Hakkı söylüyor. Ne yapışsa o yazılır. Bakalım Allah'ın kitabına ne kadar uyuyor. Hayati. O kendi kitabına yazdırdıkları ona ne kadar uyuyor? Onun hükmünü verirken bu hükmü Kur'an verecek. Kur'an'a göre hüküm veriliyor çünkü. o senin elinde. O zaman kitabı al. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı al. Kendi amelini de koy önüne. Bak. Hükmünü sen ver. Zaten öyle buyuruyordu. Al, kitabını oku, hükmünü sen ver, bugün hüküm verici olarak sen kendine yetersin. Orada da aynı hüküm geçerlidir. Biz de koyacağız şimdi kitabımızı önümüze, hükmimizi vereceğiz. Eğer ebediyen kaybetmek istemiyorsak bunu yapmamız gerekir. Dolayısıyla kendimizi düzeltmeye çalışmamız gerekir. Yapmamız gereken şey, sadece bir tövbeden ibarettir. Ya Rabbi sana döndüm, tövbe ediyorum. Ne kazanırız bunun karşılığında? Ne kadar olumsuz, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şey varsa defterinde hepsini birden siler. İki kelime. Sana döndüm Ya Rabbi, tövbe ediyorum, sana döndüm, beni mahfir et. Hepsini siler. Sonra Ayrıca sana güç olsun kuvvet olsun diye bir de rahmetiyle muamele eder. Kurbanına dönmüş deyip sana ikramda bulunur. Kitabımız elimizde verilmeden önce bizim kitabımızı elimizde alıp Allah'ın kitabını da önümüzde koyup hesabımızı göreceğiz. Nereye gideceğimizi rahatlıkla anlarız. Tercihimizi Allah'ın kitabına göre yapıp hükmümüzü doğru vereceğiz. Daha doğrusu Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmiş olacağız. Ee, kazanmak isteyenler, bilmek isteyenler, anlamak isteyenler bunu böyle yapmalıdır. Böyle yaptığını görür, anlar. İnşallah bakışını düzeltir, tercihini de doğru yapar. Sanım programımızın sonuna gelmiş bulmaktayız. Evet. Bizim zorlusa kapatmak isteriz. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim bunu da. Allah bizi doğru bakanlardan eylesin. Amin. Allah bizi Allah'ın vahyiyle bakanlardan eylesin. Amin. Resulüyle bakanlardan, Resulü gibi bakanlardan eylesin. Hayatı Anlamaya çalışırken Allah ile anlayanlardan eylesin. Resulünün anladığı gibi anlayanlardan eylesin. Ebedi hayatını Allah'ın huzuruna giderken kazanmış olanlardan eylesin inşallah. Allah bizi doğru bir bakışa, doğru bir tercihe sahip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz, mülkün maliki Allah'tır. Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsinin maliki, malikimiz Allah'tır. Mülkünde melik olan Allah'tır. Bizim de duamız, biz onun mülkü olan kulların bu can mülküne Allah hükmetsin inşallah. Amin. Kıymetli izleyicilerimiz inşallah bir sonraki Söz Hakkı programımızda tekrar birlikte olacağız. Efendimiz'i ağlayacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.